Açık beyin. My brain it's always Pazartesi günleri 10.30'da 94.9 açık radyo. Hazırlayan ve sunanlar, Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit. Senso'nun aracı taşıyor. You who, ah, who Kainat'ın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini açık radyo. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Halide Koç'a teşekkür ederiz. Barışa bir şans Açık Radyo programcıları seslerini barış için çıkarıyor. Metalarla sohbet programından Zerhen Gökpınar Barışa şans çağrısı kapsamında diyorum ki umutlar bir başkalarının egemenliğine son vermek üzere kurulduğunda kazanılan zafer olmayacak, dünya savaştan kurtulmayacak ve barış hiçbir zaman gelmeyecektir. Diğer taraftan canı yanan bir toplum sinirine ve intikam duygusuna hakim olamayıp hakkını ararken bir başka şeyin hakim olmaya kalktığında da savaştan kurtulmayacak ve barışı ulaşamayacaktır. Zira intikam sanıldığı kadar rahatlatıcı bir duygu değildir. Bilakis karşı tarafın işine yarayan sinsi bir tuzaktır. Bütün mesele büyük görünmek değil, gerçekten büyük olmaktır. Dileğim bunu hiçbir zaman unutmamamız insanlık adına. Tüm dünya için barış umut etmek 2010 yılında artık bir hayal olmamalı ve elimizden geldiğince bu düşünceyi yılmadan yaymalıyız sevgilerimle. And you'll no longer burn to be brothers in arms Through these fields of destruction Baptisms of fire gibilerde e, iki boyutlu. Şimdi müzik e, sanatında bu e, algılayı pekiştirmeye çok fazla faydası var. Özellikle içinde bulunduğumuz zamanlarda. Bir e, Musevi e, ve bir de Arap kökenli iki çocuğun hikayesini anlatan Tom Waits'in Road to Peace'ini ben bu e, çaba için e, seçtim. Şahane bir hikayesi var. E, şahane de bir müziği var. E, evet, Road to Peace, Tom Waits ten <laughs> to Toddler's bottle and a pair of small shoes And they waved them in front of the cameras But Israel says they did not know That his wife and child were in the car There are roadblocks everywhere And only suffering on TV Neither side will ever give up their smallest right Killed five Israeli soldiers Though thousands dead and wounded on both sides Most have been Middle Eastern civilians They took their children full of hate To fight an old man's war And die upon the road to peace Now this is our land We will fight with all our force Say the Palestinians Each side will cut off the hand of anyone Who tries to stop the resistance If the right eye offends thee Then you must pluck it out And Mahmoud Abbas and Sharona have been lost Out along the road to peace Once Kissinger said We have no friends. America only has interests. And now our president wants to be seen as a hero, and he's hungry for reelection. Bush is reluctant to risk his future in the fear of his political failure. So he plays chess at his desk and poses for the press 10,000 miles from the road to peace. He held a Kalashnikov rifle and he spoke with the voice like a boy. He was an excellent student. He studied so hard. It was as if he had a future. He told his mother that he had a test that day out along the Fundamentalist killing on both sides Standing in the path of peace But tell me why are we arming the Israeli army With guns and tanks and bullets And if God is great and God is good Why can't he change the hearts of men Or make God himself and needs help. Maybe God himself, he needs all of our help. Maybe God himself is lost and needs help. He's out upon the road of peace. Maybe God himself is lost and needs help. Maybe God himself he needs all of Barış'a bir şans Açık radyo programcıları seslerini barış için çıkarıyor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 Bu sistem, bugünkü sistem devam edemeyecekler. Ne halt ederlerse yapsınlar. Açık Radyo. Hüzünlü, mutlu, gürültülü, sakin, deneysel ve bildik. Gece yarısı müzikleri Sarayı. Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı. Pazartesi gecesi saat 23'te. Well, a brighter note. Commercial break. The government has now banned the carrying of spears. Stop about every thousand miles ain't asking too much, is it? You might wish to stay on and listen. It was a place where everything was legal. I met this woman So if you're looking for emotional satisfaction My advice to you is Seek professional help Kainatın tüm seslerini Thank you for joining us live on the air My pleasure Ve titreşimlerini Açık Radyo Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Aslı Sümer'e teşekkür ederiz Açık Bey My brain is always ticking my brain Nörofelsefe, nöroekonomi, nöropolitika, nörosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit Hazırlayan ve sunanlar Oğuz ve Hakan Efendim günaydın. Günaydın efendim. Ben günaydın o, 7 Haziran e, için evet, biz biraz evet, önce kaydediyoruz. Evet e, ben, ben Oğuz Tanrıdağ. Hakan Gürvit ben. E, bu kez Aslı Sümer Hanım'a e, programımızın başında teşekkür ederim. Ha. Bir kez daha e, bizi desteklemişler sağ olsunlar. mi? E, geçen programın sonunda da belirttiğimiz üzere 5. E, programın yayınlanmasının ardından ki bu 7. program oluyor. Yeti mi oluyor? 7 oluyor. Vay ne, çabuk kademle İnanamıyorum. İnanamıyorum. Yani çok anlamda. Yakında ben... 500 falan da diyeceğiz. Kıdemli ee... program bu. 637. Hmm. program. Bu, bu işler, bu işler e, yavaş hani büyüyen, gelişen. E, Fakat ve... bütün şey tutarlı, evet. inatçı, ya, perseveratif kesinlikle. Perseveratif olur mu? Perseverans sahibi. Anladım. Sebatla. Ee, Sayın Akın Yılmaz'dan e, bir mektup aldık. Son e, geçen hafta evet. ondan söz ettiydik. Evet, yani konuşacağımızdan. Ee, yine e, Akın Bey'in mektubuna girmeden önce bir kez daha o zaman şu e, adresimizin reklamını yapalım. E, yani ne olsun ki adımız tabii açık beyinet gmail.com. Evet. E, açık mail gmail.com adresini. Sorularınızı, yorumlarınızı, katkılarınızı bekliyoruz. Bu şekilde bir etkileşim sağlamayı umuyoruz. Kesinlikle. Evet, Akın Bey'e geçelim. Efendim, e, öncelikle benim dikkatimi çeken, tabi Hakan seninle paylaşmak istiyorum birebir. E, diyor ki, kendisiyle ilgili, kendisiyle ilgili çok mütevazi, tevazu dozu da aslında aşılan ifadeler var. Onları geçerek soracağım sorular pozitivist bilimin henüz fazla yaklaşmadığı insan zihni konusundaki merakımlı üründür. Diyor kendisi. Ve bazı kaynaklardan bahsediyor. Beslendiği kaynaklardan, okuduğu kaynaklardan. Ve bazı sorular soruyor. Sorulardan bir tanesi şu. Klasik nöroloji ekol veya ekollerine mukabil yenileri e, öncü anlamda yenileri var mıdır? Ve bunlar temel olarak nasıl bir yeni anlayış, yeni paradigma sunuyorlar? Hmm. sonlardan bir tanesi bu. Yani açıklamaya sözüm ona çalışayım diyor aynı mütevazi tavırla. Kartezyen, Newtonyen parantez içi pozitivist bilim genel olarak maddeyi ve görüneni esas alır diyelim. Oysa insan varlık olarak madde ve mana bütünlüğüne sahiptir. Şimdi böyle bir şey var mı? İnsanın... Ee, insanın madde ve mana bütünlüğüne hitap etmesi muhtemel veya o sözü veren veya beklememizi söyleyen bir nörobilim ekolü var mı? Eee e ister istemez, ister istemez var değil yani. mi? Hani işte e, aslında her ikisi de aynı organın e, bozukluklarını e, yönelik olarak e, kendilerini organize etmiş olan iki tane disiplin var. Evet. E, Neuroloji ve psikiyatri. E, bu da üstelik de herhalde e, farklı tıp disiplinleri arasında emsalsiz bir durum. E, nasıl oluyor da e, bir organ bozulacak çeşitli... E, bozukluk biçimleriyle tezahür edecek bunlar. Ama iki e, farklı biçimde birbirlerinden epey radikal farklı olarak eğitilen epey radikal farklılıkta perspektiflere sahip olan e, tıp insanları e, bu bozuklukları zaten bir biçimde sanki çok doğal bir sınıflamaymış gibi doğal bir e, ikiye ayrılmışlıkmış gibi e, şey yapacaklar. Bu e, ne olacaklar? Kendi alanları olarak iddia edecek. Nörologlar ve psikiyatrlar. Evet. Ee, en doğal olarak buradan da çıkıldığında bir kere her ikisinin de klasik organizasyonunun bir kere farklı paradigmalar çerçevesinde olduğunu duyuyla da çıkarıyor insan. Değil mi? İşte e, psikiyatri e, uğraştığı başlıca hastalıkları işte şizofreniyi... E, manik depresif hastalığı çeşitli anksiyete bozukluklarını kişilik bozukluklarını beynin kendisini hiç hesaba katmadan sınıflıyor düşünüyor tasarlıyor buna müdahaleleri biçimlendiriyor E buna da holizm diyoruz aslında evet. Dolayısıyla varsa yok aslında bir takım Zihinsel işlevler beynin bütünlüğünün ürünleridir. Ama yani o e, 2500 yıldan beri bilinen bir şey. Yani, Ama e, yani şu şöyle de ya da böyle de. E, bu e, Sonuçta bunlar e, bir yanlıkta da artizanlıklar tabii ki. E, hekimlik aynı zamanda değil mi? Demek ki işe yarıyor bu sınıflama hala ki duruyor. Öbür yanda e, nöroloji... E, Tam başka bir uçta, başka diğer bir kutupta diyor ki zihinsel işlevler e, tek tek bir takım merkezlere sahiptir. E, beyinde her türlü zihinsel işlev e, e, lokalize edilebilir. Buna Hı -hı. da lokalizasyonculuk e, evet. diyoruz. Solizm karşılığında lokalizasyonculuk bunlar. Klasik paradigmalar. Bunun için e, var. nöroloji ve psikiyatri ayrı ayrı. E, bu, bu da herhalde işte kartezyen dualiteye, Descartes'e evet. dayanan ayrım bu. Tabii. Ee, şimdi, peki şimdi bunu aşabilir miyiz? Peki, Akın, Bey yani, bunu ki, Akın Bey diyor ki psik psikiyatrinin henüz bebeklik çağında olduğunu düşünüyorum. Adı bile çelişki dolu. Ruh film diyorlar. Oysa pozitivist psikiyatri ruhu kabul etmiyor ki. Psikiyatri nörolojinin yol göstericiliği olmaksızın asla gelişemeyecek kanısındayım. Güzel. İki tane çok nöro... enteresan bir iki nörolog olarak bunu e, fena halde şişinip övünüp bir nöroloji şövenizmi yapalım mı? Yapalım. Yapmayalım. <gülüyor> Hayır <gülüyor> bence yapalım çünkü şöyle nöroloji şövenizmi değil. On o on, onca nöroloğun içinden çıkıp böyle şeyler yaptığımız için övünelim. Eh. Yani şimdi e, çok enteresan bir ifade bu. Pozitivist psikiyatrin ruhu kabul etmiyor. Ama Akın Bey diyor ki psikiyatri nörolojinin yol göstericiliği olmaksın asla gelişemeyecek kanısındayım diyor. Yani burada nörolo nörolojinin gelişmesinde ruhu ve davranışları tanımlama potansiyeli varsayıyor Akın Bey. Yani buna bu... katılmakla birlikte e, bence bu açmazdan ki bu bir bu bir. E, e... Nasıl e, demeli? Bu bir bilgi teorisine göre, epistemolojiye göre bir hata e, zaten. E, evet. Yalnız üstelik de pozitivist <gülüyor> psikiyatri ekolleri değil, bir takım rasyonelist psikiyatri ekolleri de var. Bunu bilerek, isteyerek ve bir epistemolojik saflık adına yapan, beyine referansı e, ortadan kaldıran. E, bence bu psikiyatrinin çocuksuluğundan çok... E, alanımızın hala Kartezyen dualiteye dayanmak Değil mi? Değil mi? zorunda olduğu evet, dolayısıyla yani e, şu e, dolayısıyla meşhur sokak sloganı bizim için de geçerli <gülüyor> kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya ya yeah, yeah. neydi ya hep beraber ya hiçbirimiz miydi? evet ee, e, dolayısıyla nöroloji ve psikiyatri <gülüyor> ah, yolunda ilerleyecek hayır bence bence bir e, paradigma değişikliği ancak bu bu bu bu, bu bilim teorisi içinde bir bir ihtilalle, bir kopuşla tabii, gerçekleşecek. Tabii. Yeni bir yere geçeceğiz. Tabii. O zaman e, özerk psikiyatri nöroloji organizasyonları kalkacak. Tabii tabii. tabii. Mesela yani e, davranış nörolojisi dediğimiz, e, aşağı yukarı, aşağı yukarı kökleri nörolojinin doğuş günlerine dayanan, ama e, ana akım ve resmi akım dışında bir şekilde kalan ve özel gayretlerle <gülüyor> ve araştırmalarla gelişen ve yeni anlayışlar ve felsefeler eşliğinde kendini geliştiren bir nöroloji anlayışı şeyle birlikte yürüdü son 150 yıl içinde. Alışılmış klasik e, nöroloji anlayışıyla, nörobilim anlayışıyla birlikte yürüdü. Aynı şey psikiyatri tarafında da söz konusu. Yani 20. yüzyılın başına baktığımızda gayet biyolojik bir psikiyatri e, görmekteyiz. Ve bu biyolojik psikiyatrinin <gülüyor> gayretleri ee, ...kısa zaman içinde... ...dinamik bir psikiyatrik yaklaşım tarafından... <gülüyor> ...ikinci plana... ...atılıyor. Acaba burada... E, ...bu şeyin e, psikiyatri anlayışının... ...yeni kıtaya geçmesinin... ...bir rolü olduğunu düşünür müsün? Kıta Avrupa'sından. Ee, şimdi... E, ...öyle demeyelim. Ben e, bilirsin ki... E, Freud'un zuhur edişini çok önemserim. Ben de. Bu bu aslında işte bir bir, bir ciddi paradigma değişikliklerinden bir tanesidir. Ancak Freudian teoriyle birlikte bu nasıl diyelim, özgür iradenin, eylemlerinin sahibi olan ben fikrinin bir ilüzyon bir olduğunu anlarız. Evet. Tek bir insan bireyi de aslında bir kurgudur. Bir, bir, bir süreç sonrası kurulur ben denilen şey. Bütün diğerleri gibi, nasıl ki dünya evrenin merkezi değildir, ee, bir zerrecik bir gezegendir bütün evrende. Ee, aynı bir biçimde. Ee, ben nasıl ki toplumlar e, desantral, desantrizidir yine. Ee, bir bir e, özgür yurttaş yoktur. Aynı biçimde. Ee, ben denilen <gülüyor> ajans da e, bireyin Merkezi değildir. O da desantralizedir. Her bir şey evet. desantralizedir aslında. Evet. Buradaki temel evet. buluşlardan biridir. Ee, olsa olsa bu e, Freud'un ekolünün e, bu ne kadar bizim üzerimize düşüyor bunu e, konuşuyor tartışıyor olmak e, e, koşku götürür ama Amerikanizasyonu e, işte faydacı bir şekilde Amerikanizasyonu e, belki dediğin şeye karşılık geliyor. Onu bu kendi içinde fena da radikal olan, fena da ihtilalci olan bu görüşü, yepyeni görüşü işte bir, bir çeşit domestisi de domestiklik bir şekilde evcilleştirme evet. potansiyeli taşıyor. Daha doğrusu, ne potansiyeli? İşte kendisini gösteriyor. Evet. Yani görünen o ki hangi taraftan gelirse gelsin. Bir kere psikiyatrin ve nörolojinin varlıklarını sürdürmesi bir kere Gerekleriyle açıklanan ve e, bir takım ihtiyaçlara cevap verdikleri için var oluyorlar dedirtecek türden devam ediyor. Yani e, çok büyük kolaycılıkla nörolog olarak psikiyatri tarafını suçlamak ve e, bir takım eleştirilere koymak önce nöroloji tarafını görmemezlik anlamına gelmemeli. Çünkü bu refleks ve beyni büyük ölçüde dışta bırakan nöroloji anlayışının bu psikiyatri anlayışının yaşamasıyla birebir bir ilişkisi ve etkileşimi söz konusu. Peki e, ne yapalım yine bir e, e, müzik arası verelim mi? Tabii e, iyi olur. E, yine bu e, Dimitri Kandemir e, İstanbul Projesi Hordu Saval'ın e, bir der makamı uzal usuleş devri kebir misis Dimitri Kandemir isimli bir anonim. Dinleyeceğiz. Evet, e, az evet. bir zamanımız kaldı. Ben bu az bir zaman içinde. Kaldığımız yerden devam etmek ister misin yoksa yeni bir konuma açıyoruz. Yani şey, e, bir limonlu kek üzerine bir nöro felsefi tartışma yapalım mı seninle? Kısaca. Bitirdik mi ama Akın sorusun e, e, sorusuna cevabımız? Onu başka bir zamana mı bırakalım diyorsun? E, orada önemli sorular var, tekrar geri dönebiliriz. Hayır, hayır şeyi daha, tam bitirmedik. Yeni bir paradigma var mıdır e, sorusunda? Evet, evet. Değil mi bir bir e, lokalizasyonculuk ve holizmi yani nörolojinin lokalizasyonculuğunu işte psikiyatrinin holizmini evet. aşan bir bir yeni öneri var 60'lardan itibaren e, nöroloji içinde en azından e, bu bir belki bir e, bilgi teorisi açısından bir ihtilale karşılık gelmiyor ama yepyeni bir paradigma gerçekten evet. e, beyindeki zihinsel işlevlerin bir takım angaja merkezlerde değil de yani beyinde bir takım depolar yok belli bir şeyler için bir bir konuşma merkezimiz bir gramer merkezimiz bir bellek merkezimiz yok fakat bunlar e, dağınık ağlarda e, temsil ediliyor e, ve bu ağlara bir takım imtiyazlı giriş kapıları var. Evet. Evet. E, Broca'nın 1860'ta işte Nuparlon Parlon avec le misvergosh, sol misverimizle konuşuyoruz e, dediği ve daha sonra kendi adını verilen e, Broca alanı aslında bir gramer merkezi değil fakat dile Beyindeki dil sistemine imtiyazlı giriş kapılarından bir tanesi. Evet. Bu geniş boyutlu ağlar aslında işte bu bu yeni paradigmayı temsil ediyor denebilir. Galiba de değil mi? Geçen sefer konuştuğumuz şu işte hamam böceğinden tiksinmeyle içi hmm. siyahlardan tiksinme Aa, ona meselesi de vardı. O ona değinmiş bak. Ben, ben bir hatırlatayım onu. Ee, Gülsen'in sözlerinde ee, 24 Mayıs programınızdaki bilgi bu anlamda beni çok heyecanlandırdı. Hı hı. Bir kara Fatma'ya veya bir kara adama duyulan tiksintinin beynin tiksinti bölgesinde aynı sonucu oluşturması evet, değil mi? konusundaki bilgi. Demek ki verili, çakılmış potansiyel bir takım e, bir takım e, e, tepki Yerleri bulunabiliyor beyinde gerçekten. Bu en bireysel tiksintil durumlarımızda da örneğin ise örnek olan işte hamam böceği, kara fatma bu belki. Ama en kültürel olarak doldurulmuş, en doktrine edilmiş, ideolojik olarak belirlenmiş ırkçı tiksintilerimizde de benzer yerin Kesinlikle. aktive olduğunu görüyoruz. Bu arada... E, buna, da, buna da alan oluşumu <gülüyor> deniyor değil mi? İşte bu geniş bir ağlar arasında bir domen formasyonuyla işte bu, bu, bu, bu potansiyeller aktive edilir hale geliyor. Tabii e, gelecekle ilgili mesela projeksiyonları var. Ki bizim beynin ödül sistemi dediğimiz ana e, mükafat veya ödül sistemine gönderme yapan öneriler... Şimdi diyor ki zevk alma sürecinde yapılan beyin kayıtları, beyinde oluşan etkinlikler, dalga türleri vesaire saplansa, sonra da yine zevk alınan başka durumlar, süreçler, örneğin müzik, yemek, meditasyon, zikir ve benzer zevk süreçleri bir şekilde kayıt olarak toplansa, bu kayıtların her biri farklı sosyal kültürel düzeylerdeki denekler üzerinde de çeşitlense, ki bu sosyal kognitif nörobilim dediğimiz şeye çok uyuyor. Hı -hı. Ve yine bu, tüm bu olasılıklar kadın erkek çocuk erişkin olgun gibi farklı deneklerle çeşitlendirilse beyindeki zevk merkeziyle beynin diğer sektörleri arasındaki ilişkilere dair ilginç grafikler, bulgular çıkmaz mı? Eh, yani hızlı bir cevap Ç çıkar e, elbette. Dolayısıyla çok az zaman kalan zamanımızda Muhtemelen bu bunlara giremeyeceğiz ama evet insan beyni işte genetik potansiyeliyle de birtakım birtakım bir birtakım bir takım bir emosyonları potansiyel olarak barındırıyor ama şahsın o bireyin işte atıldığı zaman ve mekan bütünlüğü içindeki kültüre göre de şekilleniyor bunlar. Özellikle. Ee, hazlar da böyle, tiksintiler <gülüyor> de böyle. Ee, o hazların, tiksintilerin e, ve deneyimlerin anıları bizim gerçekliğe ait algılarımızı değiştiriyor diye düşünüyorum. Yani bu standart bir şekilde hücresel bir tepki ve etki bağlamında refleks bir e, organ reaksiyonu tarzında olmayıp zihin içinde farklı farklı anlamlandırmalarla yerine göre zamana göre çok farklı yorumlanabiliyor. Hı hı. Yani dolayısıyla e, önümüzdeki programlarda daha çok konuşacak şeyimiz olduğunu ben fark ediyorum hissediyorum. Ve e, aslında çabu, çabucak ulaşmamız gereken bir yer de yok. Mesela evdeyim e, limonlu kek derken e, yani şu an son on dakika içinde konuştuğumuz birçok şeyde aynen çağrıştıran bir şey söylemek istemiştim. Limonlu kekten tad almak ve limonlu kekin oluşturduğu anılar tam bir beyin e, bağlantısı, beyin bölgeleri arasındaki e, iletişim beni çok canlı bir örneği ...olarak ele alınabilir. Doğru abi de tam programın sonunda o kadar... E, ...uçarı bir... ...çağrışım yaptın ki... E, ...bunu bir klang asosyasyon olarak belirlemem için... ...en azından kö kökenini söyle ve bitirelim artık. Tabii kökeni Prost'un... ...Prost Bir Sinir Bilimciydi isimli kitap. Jonah Lehre'nin... ...Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından çıkmış. Ve aslında sadece... ...kapakta Prost bir sinir bilimciydi... ...diyor ama... ...kitabın içinde sadece Prost'un değil... Walt Whitman'ın, George Eliot'un, hem Poe sezenin, Igor Stravinsky'nin, Gerush Stein'in, Virginia Woolf'un da bu manada bir bilime e, yol açan, yani nörebilimin, Yıllarca sonra yaptığı gözlem ve deneylerin değil mi? değil mi? Nöropsikolojinin, nörobilimin daha teorik olarak yapmadan önce bu insanlar bellek mekanizmalarını kendi yaratıcılıkları içinde birçok açıdan aslında bilmiş, bulmuş oluyorlar. İşte bunları andıktan sonra nöro sanat dememizde bir mahsur yok herhalde, değil mi? Peki. Hadi gidelim. Ee, hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. tick brain my brain Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz.